Aman Karagöz'üm nedir bu halin? Islandım acı yıvat. Feci ıslanmış sen feci. E şemsiye alsaydın bari. Yok ben şemsiye kullanmam. Kullananları da sevmem. Sebep? Her önüne gelen şemsiye kullanıyordu ondan. Her önüne gelen de gelmeyen kullanacak tabii Karagöz'üm. Yok arkadaş sen ıslanmayacaksın diye ben gözümden olamam. Ha şu mesele... Orasına ben de katılıyorum arkadaş. Ben daha öteye gidiyor ve şemsiyeler kullanma kılavuzları ile beraber satılmalı diyorum. Ha, doğru. Hatta ve hatta şemsiye kullanma kursları açılmalı diyorum. Evet doğru. Ehliyeti alamayanlar sokağa çıkmamalı diyorum şemsiyeyle. Hımm bak. Ha, deyip durma be sen de. Doğru mu değil mi dediklerim. Yani hmm derken yani evet karaközüm olabilir yani. Ben zaten pek yalnız hissederim şemsiye kullanınca kendimi. Ha iyi. <gülüyor> o zaman şimdi sıra sende. Hadi bakalım sebep? Çünkü tek kişiliktir şemsiyeler. İki kişi girsen sen altına bir yanın muhakkak açıkta kalır. Bence biraz daha büyüğü yapılmalı. Haa alamadan katılıyorum. Zaten rüzgarlı havalarda kas gücü şart. O yüzden bu kurslar şart ötesi şart. ...kasta yapılacak. Ee, yani burada. Tabii. En baba şemsiye bile ters dönüp duruyor. Bir yandan kimsenin gözüne batmasın diye... ...bir yandan dönmesin diye... ...bir yandan yağmurun yağış tarafını kestireceğim diye... ...uğraşır da durursun birader. Sen böyle anlatınca zor iş olduğunu anladım kara gözüm. Bak. Her kullandığında bir yerde unutmanda da cabasıdır. Ya ya çok doğru söylüyorsun. Bu sefer unutmayacağım diyorum yine de unutuyorum efendim. Şemsiyelerin kaderi bu. Ayrıca yağar der alırım, yağmaz sap gibi elimde taşırım. Yağmaz der almam, bu sefer mecbur kalıp yolda alırım. Koleksiyon yaptım bu yüzden efendim. Gördün mü? Külfeti çok acıyı bak. O yüzden ıslanmayı tercih ederim. <gülüyor> Ay. E şifayı da kaparsın böyle işte. Ya, ya. <gülüyor> Yok ben ondan değil de şeyden öksürüyorum şeyden. Ama her şeye rağmen şemsiyeler olsun efendim. Hatta onların tamircileri de eksik olmasın. Tamir? E, niye dedin şimdi böyle? Çünkü onlar Shakespeare'in notları arasında yer almış. Yok ya nasıl yer almış? Kendisine değerlendirmesi için şiirlerini gönderdiği bir şemsiye tamircisine... ...dostum siz şemsiye yapın. Hep şemsiye yapın. Sadece şemsiye yapın demiş...